Amma samimi arkadaşın sana kolaylıkla günah işletebilir. Bilahere, günah düşmanlığınıza sirayet eder. Dostun düşmanın olursa seni halkın gözünden düşürür. 14. Sırrını gizle, mezhebini ve meşrebini kimseye söyleme.